Başardık. Selam <gülüyor> gençler. Selam. Merhaba. Evet, 23 kişiyiz. Kim ya nasılsınız? Ne soruyorsunuz bence. Abi siz sormuyorsunuz, <gülüyor> ben soruyorum. Evet abi adam fix soruyor ya. İyi soruyor. Ha. Smoothie yapıyor abi. Smoothie yapıyor. Eee <gülüyor> Neyi deneyeceğimi bilemedim. Allah konuyu ben açmayayım çünkü e, <gülüyor> da, dağınlar açılmasın. Ya canım konuyu aç en azından. Yani şu podcast'ı niye çekiyoruz mesela? Evet. Bir, niye üç kişiyiz? Bayağıdır aslında e, Geek Bakış'ı çekmiyorduk. Geek Bakış'ı filmine film Filmsiz de geek, başı, geek Bakış'ı çekmiyorduk çünkü... Doğru çekmiyorduk evet. ama balkon keyfi oluyordu değil mi? <gülüyor> balkon keyfi vardı bayağıdır. Game şey, of Thrones şey, balkon keyfi. Evet bazı mazuri nedeniyle Jeepot da e, biraz sarktı <gülüyor> yani silin çünkü Sil. <gülüyor> tamam yani öyle bir e, kusurumuz oldu da, ama ya yani. <gülüyor> <gülüyor> yani o bayağı dalaksat olmuş reflekse <gülüyor> gel ve o ana yani. kadar çektiğimiz en kötü 2G pottu yani. Hani kesinlikle yenilenmesi gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> belki, belki bilinçaltından... <gülüyor> evet, Risto Bence Risto paranoya yaptı orada. Çünkü kafalarımız çok güzeldi. Hayır <gülüyor> <gülüyor> paranoya falan yapmadım da şey oldu. Ne dediğini ee... bilmiyoruz belki değil mi, anlamıyor. Dinlemedin mi? Olur şeyi zaten. Ben zaten dinlememek gerek yok. ne dediğimi hatırlıyorum. Ne demediğimi hatırlıyorum <gülüyor> daha doğrusu. Ne diyemediğimi. Ee, şey oldu işte e, bluetooth'la şeyi aktarmaya çalışırken işte bilmediğin teknolojiyi denemeyeceğim e, <gülüyor> laptop'a aktarmaya çalışırken yanlışlıkla delete'e basmışım tabi yes or no'yu <gülüyor> soruyor i̇şte e geldi yana yes or, yan yan or no yana, diye de soruyor bir de ha, yes or no'yu soruyor ama bluetooth'ta da soruyor o yüzden refleksif olarak yes'e basmışım ne içirdim buna <gülüyor> ne bileyim ben de anlamadım <gülüyor> hmm, o zaman gip. ben söyleyeyim evet. Neredeyiz? Neredeyiz? Sinemadayız. Ve ilk e, Bakışı'nda Godzilla. Evet. Godzilla Konumuz... basın gösteriminden çıktık. Taze taze. Üstüne sigara içtik. İşte i̇çme içtik. gereği duyduk. Yemek yedik. Yemek yedik. Şimdi de filmle ilgili size evet. <gülüyor> bir şeyler söyleyeceğiz. Filmle ilgili bir şeyler söyleyeceğiz. Şimdi bu ikisi beğenmemiş. Ben beğendim onu söyleyeyim. Evet onu baştan bir aradan çıkardım. Yes. Ben, ben baya ee, çok sıkıldım. <gülüyor> Bu arada tabii yani, şöyle bir şey var hani benim genel tavrım e, dolayı e, bu <gülüyor> yanımdaki arkadaş biraz memnuniyetsiz. Gerçi benim çoğu arkadaşım memnuniyetsiz ama film beğenmemek suç değil abi. abi Onda bir önceden film beğenmemek suç değil de sen hiçbir şey beğenmiyorsun ama. <gülüyor> Yok, Spider-Man Spider 2'yi çok beğenmiştim ben. Spider-Man 2'yi zaten beğenmişsini pek anlayamadım. <gülüyor> <gülüyor> yani ben zaten de her defası şey yapıyor. Bir film seyrettikten sonra, yani bir filmden çıktıktan sonra hep soruyorum Risto'ya, diyorum. Risto beğendin mi? Hani bu biraz aslında şey bir olta atıyorum. Çünkü biliyorum beğenmediğimde, hani acaba ne diyecek onu merak ediyorum. Her defasında beni şaşırtmıyor. <gülüyor> evet, Peki, başla, başla, başla dedim. Neyini beğendim, anlat. Beğenmedin? Abi Hı? neyini beğenmediğimi Oraya anlatma burayı anlat. Neyini beğenmediğimi anlatmak Zaten hani biraz ya hiç mi bir şey beğenmedim. Bari en azından bir şeyini beğenmiş olamadın ha. O kadar bir kötü bir Abi zaten bak filmi genel olarak tartışıyorsak ki filmi beğenmedim. Tabii ki filmin içerisinde bazı kareler, sahneler beğendiğim noktalar var. E, tahnim... Mesela fragmanda ha. gördüğümüz o işte Halloween atlayışı yaptıkları sahneler çok iyiydi. Filmin en iyi, sahnesi. en iyi sahnesiydi. Evet. Ama ben orada tabi Film akışıyla birlikte onu izlerken bir anda o neydi? Tane, orada uyandın galiba. Hayır mi? hayır. <gülüyor> e, bir tane fotoğrafçılıktan işte yönetmen olmuş e, Türk yönetmen. Ha oha Nuri Bilge Ceylan. Ha, onun filmini izliyormuşum gibi hissettim. Çünkü of. o da bazen böyle sırf işte görüntü deyip de orada 15 dakika böyle <gülüyor> durdurur ya karakteri. Sanki o o görüntüyü yapmak için adam film çekmiş gibi hissettim. Öyle Hı? Öyle bir görüntü mü var? Yani. düşerken. Düşerken. İnsanlar farklı farklı açılar dan gösterdi. Ha, evet. Son e, son geniş plan dan gösterdi var ya. İyi ki göstermiş abi çok abi, güzel. Abi. Güzel göstermiş canım. Erişti, evet. Nuri e bilgeliyim öyle bir sahne çekemiysem yani. Bir daha film çekmezdi. Yeter tamam. Yatsam daha. Gitmem. Daha biz çekeceğim falan. <gülüyor> Ama hani o e, kafamda o benzetmeyi kurdum. E, ister istemez. Godzilla da müthiş <gülüyor> Evet, çünkü... <gülüyor> bunu tekrarlamak istiyorum. <gülüyor> Risto diyor ki, Godzilla'da diyor bir sahne var diyor. Doğru bilgi diyor. Ceylana yani. benziyor. Onun tekniğine benziyordu. Bana onu Hayır. çağrıştırdı ha, diyor. Onu çağrıştı. Aklıma Nuri diyor. Bilge Ceylan, Ceylan yani. geldi diyor. Godzilla gösterirken. Godzilla gösterirken. Evet. O derece mi kötü lanbiyim. <gülüyor> yani Ben bir dakika. Yok. Nuri Bilgece'lerini ben severim. Bilmiyorum Hayır da ben, da ben de severim de yani <gülüyor> bu çağrışıma götürdü çok ne yapmış ya açıkçası Nuri Bilge Ceylan'ın filmlerini çok sevdiğim söyleyemem <gülüyor> ya hay, tamam hani ama, e, görsel olarak seviyorum görsel, ben de. Ha, görsel olarak orada sanki çok e, uzun planlar ben uzun çok planlar işte neredeyse stile yakın e, sahneler güzel ama ee, mesela Nuri Bilge'nin filmlerinde Gereksiz bulurum abi Nuri Bilge'nin şimdi bırakalım <gülüyor> şeyler, Bilge Allah yani. abi, Herif zaten onun için film çekiyor Evet abi herif filmde ne, de, yani, var, ne bir şey var. Sürekli aksiyon olan bir filmde bir tane Steele sahne bir garip durabilir Ama anlattığın sahne de çok öyle bir sahne Yok değil ama yani onu çağrıştırdı Neyse ee, Benim baştan beğenmediğim Şeyleri sıralamayayım bence Biz <gülüyor> konuştukça ben araya gireyim Çünkü böyle olmaz ee, <gülüyor> Yani şimdi bu arada şey söyleyeyim. Bu arada ben. spoiler veremeyeceğimize spoiler göre. Vermeyelim. Spoiler spoilerlık bir film değil ya. Bence her şeyi konuşabiliriz yani. Abi bence Yok, abi o, çok spoilerlı bir yani film ya. Yani çünkü daha 5 da şey dakikasında şey. olanları söylesen ha, dinleyenlerin yarısı gelmez. 5 dakika iyi yarım saat yani. Ha. 5 şey, evet, yani dakikayı söylersen kimse gelmez zaten. <gülüyor> Fragman setmiş bir adamın <gülüyor> hayatı. Ben, ben şunu söyleyerek başlıyorum. Filmde Juliette Binoche oynuyor arkadaşlar. Hani evet. bunu bilmiyorsanız eğer, ben filme geldiğimde Gördüm. adını görünce. Fark ben de, de bilmiyordum aslında. Ben biliyordum da hani ben Brank, şeyde o kadar tanıtımlarda esn... da ön planda değildi. Herhalde küçük evet. bir öldür diye düşündün Ben tanıtımları da hiç görmedim. O tanıtımı kaçırmışım ya. Yani fragmanlardan birini ben koydum galiba siteye. O koyduğum fragmanı izlemedim ben. <gülüyor> <gülüyor> Yok ben izledim. Ama Juliette Ginoş'u görmedim yani. Yok. E, hani zaten adı hiçbir zaman büyük yazmıyordu Juliette Ginoş'un. Üstünde yaşlanmış da, da, ya. Düşündüm. Yaşlanmış tabii. Abi yaşlanmış da kadın yine güldü mi? Ya. Ya. İçim evet. yani. Evet ama o birazcık da şey... Anılar. Anılar ama o işte yani. Hani... Juliette Binoche ile ne anın olabilir ya? Juliette Binoche filmleriyle var. Hangi varsa. filminde anın vardır mesela? Juliette hangi filminde bir anı var? Ne bileyim işte. E, Blue ile var. <gülüyor> Blue ile var. <gülüyor> ee, şey ile var. Bayiç evet, ve... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şokola ile <gülüyor> hmm. var. Evet, şoklatla bir anı var. Ne anın var onunla? Ne bileyim romantik oyun içinde. Sevgilimle mi gittin mesela? Hayır. <gülüyor> o benim sevgilimdi. Ee, filmde Brian Cranston var. Evet o var. Bunları söylüyorum ki aklınızda bulunsun. Evet. Ya, bu insanlar Yok, var Brian mı ki? Brian Cranston'un oldukları Elizabeth artık... Olsen var. Bir de ha. neydi? Hikayesteki çocuk var. Evet onu bilmiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Biliyorlardı canım <gülüyor> yani... Görünce an tanırlar herhalde. Görünce çünkü ben İsmen abi. İsmen tanımıyormuşum onu fark ettim. Ne şey evet. neydi? Abi evet, biz de ismen tanımıyorduk da <gülüyor> herifin yani saçını kesip filme koymuşlar sonuçta. Saçın saçsız da tanımıyormuşuz demek ki. Ama Vücudundan yani, tanıdım ama sonra. Kikes 2'yi izlemeyen tanıyamaz aslında. doğru evet. Iki yani iki çünkü birdeki bir cılız haliyle hiç yok, alakası Yok evet. 2 de biraz daha iyiydi. Hatta sırf o hayvan gibi vücut yaptığı için Quick Silver olarak da çok hani Beğenmemiştim. Ha, o konuyu bir, o konuyu bir geçelim bence. Onu kimi aradan bende. çıkartalım diyorsun. Yani Hı. öyle bir spoilerlık bir şey değil sonuçta. Ney? Yani Scarlett Beach'i oynayacak sevgili Olsen ablamızla. Elizabeth olsun. Ee, Quicksilver'ı oynayacak yani abi kardeşi oynayacak bu ikili bu filmde karı no. kocayı oynuyorlar. Bu Olsen'lar ikiz kardeş değil miydi? Oğur. Olsunlar bir ikiz kardeş var bir de üçüncüsü var. Ha. Yani o üçüncüsü, yani kardeşlerim değiller mi onu tam olarak bilmiyorum. Soyadları farklı yazılıyor diye hatırlıyorum ben çünkü. Olmayabilirler kardeş ama. Ee, bu filmde karı kocayı oynuyorlar. Evet. Çocuk da yapmışlar. Çocukları da var. <gülüyor> ee, soyadları da Baratya'nın. <gülüyor> <gülüyor> Hayır şeyi anlayamıyorum abi. Bu kızla, bu çocuğun Quicksilure'la Scarlet Witch oynayacağı bu filmin çekimlerine başlanmadan önce belli miydi değil miydi mesela? Ben onu merak ediyorum. Eğer belliyse çünkü Allah belanızı versin. Adam mı yok oğlum <gülüyor> oynatacak Belki bu filmi tam çekenirken dediler ki aa bunlar güzel oldu ikili. Bunları şey yapalım. Surseam'i demiş. Ne <gülüyor> filmi, şu filmi izleyen biri aa ne kadar güzel bir ikili diyebiliyorum bunlar. Oğlum ikisinin zaten bir arada olduğu toplam 2 saniye. İşte Aynen o 2 saniye mi? yetmiş belki. Bir kere o olsun e, kızımız <gülüyor> Elizabeth, Elizabeth olsun bence çok kötü bir oyuncu. Old Boy'da da izledim, Old hmm. Boy'da da çok kötüydü. Yan, yanlış hatırlıyorsam, ondaki olsun da bu olsun diyelim. <gülüyor> Zaten en ondan sonra da, da her filme <gülüyor> koymaya başladılar. Kız da kötü bir oyuncu abi kız, kötü yani. Demek ki <gülüyor> bir yerlerde belli başlı şeyleri. Yine. Ben de hemen, e, ben de filmi sevmedim. Niye sevmediğimi söyleyeyim, aradan çıkarayım. Ondan sonra Saygın niye sevdiğini anlatsın. Sonra biz onunla dalga geçelim. <gülüyor> <gülüyor> ben filmi şu yüzden sevmedim. Yani hani filmin aksiyonu, ıvırı zıvırı, işte Japon e, Godzilla mitosu falan filan hani, Bunlar kötü şeyleri, kötü e, özellikleri değildi film. Gayet iyi hani Japon Godzilla mitosu iyi kullanmışlar. Eski filmlere 60'lardakine, 50'lerdakine dev göndermeler de yapılmış. Hatta işte e, klişe tabirle saygı duruşunda bulunulmuş falan filan ama Filmde baş karakter olarak bize satılan karakterler benim hiç ilgimi çeken tipler değil. Yani ne çok ünlü oyuncular ne de çok bilinen hani böyle sinema tarihine kazınmış çok bilinen karakterler. Yani i̇kisi de değil. Yani hiç merak etmediğim insanların hikayesini izletmeye çalışıyor filmi. Bana ben bu yüzden öncelikle beğenmedim. Yani yoksa yani Godzilla'nın tipine de çok bayılmadım. Godzilla'nın dövüştüğü abuk subuk parazit yaradıklarına çok bayılmadım ama hani genel olarak asıl sevmediğim şey filmin Belli başlı karakterleri var, baş karakterleri ve kötülerdi yani. Hiç hikaye hikayeleri de hiç ilgimi çeken bir hikaye değildi. Evet. Meraklı izleyemedim onu. Şimdi ben de ona değineceğim. Karakterizasyon yok, tamam mı? İki film, e, eski de dediği gibi aslında göndermeleriyle işte omazları ile aslında bazı e, noktalara iyi değiniyor. Fakat <gülüyor> baştan sonra Baştan sona hani sanki e, şu anki 5 yaşındaki çocuğa 70'lerin, 80'lerin, 90'ların artık neyse ilk orijinal Godzilla'sını izletiyormuşçasına bir kurguyla yapılmış. Sadece buna Allah'ına para dayayıp sicili yapmışlar. Evet. Çok para yani yani kazandılar gibi duruyor Yani bu çocuğun, söyleyeyim. Yani bu filmin bence hedef kitlesi 15 yaşın üstünü geçemez ve geçmemeli de. Çünkü ne kurgu var ne karakterizasyon var. Zaten hikaye akışındaki e, plotolları e, saymakla evet bitmez. Ne Abi şey... bırak Allah aşkına ya. Yani bir dakika şurada ağzımı açıyorum. Bir, ha, bir, dakika, dakika, bir dakika bir dakika Ben bitireyim. Ne ee, bitir? Sıçtı filmin ağzına. Godzilla'yı işte bir yokmuş. Bırak Allah aşkına. Yaratık olarak e, şey tanımladıktan sonra ondan sonra gitgide insanlaştırıyorlar tamam mı? Aslında bu bizim şey, e, koruyucumuz mu acaba falan ondan sonra da zaten bir final sahnesi var. <gülüyor> yani, Söyleme şimdi final Söylemeyeyim ama onu hakikaten bir e, şey, Galatasaray e, <gülüyor> Fenerbahçe sokak kavgasında yapabileceği hareketler yapıyor Godzilla. Arkadaşlar siz buna dinlemeyin. Film tam bir Godzilla filmi. Olması gerektiği gibi bir Godzilla filmi çekmişler. Başından sonuna kadar çok güzel hikayeyi yani birleştiriyor, şirin... hikaye oluşturuyorlar. Karakter zaten Godzilla filminde karakterlerin Ne bekliyoruz karakteri anlamam Yani adam hikayeyi gereken... bir şekilde ilerletmesi gerekiyor. Hikayeyi bağlaması gerekiyor. Bir yerden bir yere bağlayacağı. Ondan sonra bir sistem kurması gerekiyor. O sistemi de gayet güzel kurmuş. Ayrıca arada orada, yaptığı işler de güzel gidiyor. Ben de hiç katılmıyorum. Güzel ya, kurtulduk. Yani o sistem aslında kurgusu da Senaryo ben de rezalet yani. Hiç, senaryo, senaryo rezalet. Abi, Abi bak. Godzilla filminde nasıl senaryo bekliyorsun? Çok ya. Ama senaryo, senaryo yazmışsın niye Godzilla filmi çekersin? Lan Godzilla şey şey iyi bir senaryo dediğin şey zaten filmdeki senaryo aslında işte da, senaryo filmin yani. odak e, noktası. Da... Filmin odak noktası olan bir karakter var değil mi? Bu bizim Kekesin oynadığı adam. Eli, yani film onunla başlıyor, onunla bitiyor Abi. ve bütün hikaye akışı onun üzerinden anlatılıyor fakat adam o kadar 1920'ler karakteri ki başına ne gelirse gelsin e, neredeyse hiç yara almadan kurtuluyor ve onun dokunduğu her şey, e, şey mükemmel bir şekilde e, mutlu sona varıyor. Yani, yani ya sonuçta bir değil. şahit koymak zorunda filmde. Yani şahit şahit sen bunu birinin gözünden, gözünden veya birinin peşinden götürmek diye. Işte bu bu, bu kend... karakteri ama o zaman bir karakterizasyon yaparsın tamam mı? Bir altına hikaye koyarsın ama o koyduğun hikaye de o kadar iki boyutlu bir hikaye ki yani filmi taşımın. Evet. Olsun. Yani şimdi Brian Cranston'un karakterinin yaşadığı şey bak. başında ve ondan sonra Brian ileride Brand buna ben... geri dönüş falan o kadar yüzeysel kaçmıştır. Tamam. Siz çok yani. mesela tamam karakter odaklı bakıyorsun hay hay, şey. ama. Hayır şuna bak. Ben, ben bak. bütününde bakıyorum. Bütününde baktığım zaman adamın zaten iki boyutlu karakterin olması beni ilgilenmiyor. Çünkü ben o filmi niye hissediyorum. Benim benim için tek bir ana karakter var. O kim? O da Godzilla. Ha, onu diyeceksin tamam diye bekliyorum hmm. ben Godzilla'yı da hissedetmek suyordum. O da ne? iki boyutlu. Ama iki boyutlu değil abi Godzilla. Yani şimdi filmin... Filmi film, film. bir yerden, <gülüyor> filmi sonuçta bir yerden başlıyor. izlemeyin abi, IMAX izleyin de 3D izlemeyin. Nasıl yapacaksın? Gözü çıkarıyor. Parasını verin ama izlemeyin. O konuda ne diyorsun? 3D'si iyi miydi sence? 3D'sinden çok, 3D bir şey gördüm. Etkilenmedim. Mi? Yani şöyle ki Pasifik ülkesi 3D'yi gözüm önüne getirirsem hani benzer sonuçta gibi ibûşnelim. Ee, yani çok büyük bir şey yoktu filmde böyle. Aynı eksenlerde hiçbir da bir şey yoktu. yoktu. yoktu. Derinlik de sen o da çok yoktu. Ya aynı yani. eksen aslında fena değildi de işte. IMAX yani sonuçta şey kötü değildi filmin, ama iyiydi. Filmin ya teknik olarak filmin bu arada yönetmeni kim şeymiş? Gareth Edwards. Herif şeymiş ya. Onu okudum da. E, Monster vardı, evet. hmm. Monster Monsters Monster Steel film variset. Monster Steel. Monster'ı çeken herifmiş. Oldu. Ama o Aha. gene böyle bir yol filmiydi falandı, falandı. İşte bu da aslında şimdi ben şöyle bir şey onu sondan ona baktıktan sonra yani monstrus filmi çeken elif olduğunu gördükten sonra benim için ya yani benim niye onu beğendim filmi niye beğendim'i biraz daha büyük kafamda oturdu. Çünkü evet bu da bir yol filmi gibi çekilmiş. Burada da sonra kurtulmaya çalışan bir adam veya işte bir karakter var. O karakter çok fazla monstrus şimdiye çok fazla karakterleri böyle şey yapmıyordu. Ondan arkada dönen bir hikaye vardı ve o yine planları bir hikaye beraber paralel götürüyordu. Burada da o şekilde gidiyor. Sonuçta insanlar bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bundan hiçbir şey kayıtsız kalamazlar. Ve tabii ki bunu insan gözüne gösterecek. Yani dedim ya hani sonuçta Godzilla'ya gelip de elini masaya vurup ben geldim. Dayı der, bir kere daha bakayım gibi bir diyalog yapamayacağına göre. Filmde sen Godzilla'ya doğru giden bir yol var, anladın yani? Godzilla'ya doğru gidiyorsun ve en sonunda Godzilla çıktığı zaman böyle şeyin içinden hani o işte Godzilla gel diyorsun yani o... Nasıl diyeyim? İsterseniz şey diyebilirsiniz buna. Amerikan heroizmi diyebilirsiniz ya, yani, Tamam mı? İşte tamam. En sonunda geldi bizi mesela. kurtardı diyebilirsiniz ama onu güzel yapmış herif. Yani filmi güzel çekmiş. Ee, Kurgu'yu anlatımına güzel oturtmuş. Hani böyle şey yapmışsın. Tamam klasik Hollywood filmi belki. İşte yani iki, iki boyutlu karakterler var falan ama ben mesela iki boyutlu karakterlerle kaybolmadım hiç. Tamam, Onlar da. bir hiçbir yani, araçtı amaç ya değildi yani. Kurgu <gülüyor> Kur, da iyi. Yani. Empati kurmadım ben. Ben filmi şöyle söyledim. Ben filmi bildim. Olarak... o böyle kamera ekrandan gösterdiği sahneler var ya. Ya bu filmi ekrandan bir kahramanlık hikayesi gibi algılayabildim mi? Hayır öyle algılamadım ama ben ekrandan izledim. Sanki yani şöyle diyeyim sana. Bir televizyon başındasın ve işte bu olayı izliyorsun gibi izledim yani hani bir seyirci olarak izledim bir ondan sonra bütün bu olay bitenlere sonra böyle bakıyorsun dışarıdan seviyorsun hiçbir şey yapamıyorsun çünkü God yani herif zaten anladın mı öyle bir devasa bir etkiler senin karışamadığın çok fazla ama insanların müdahalelerini izliyorsun ondan sonra böyle hani şeyde çok kaybolmamışlar. onu da çok sevdim ee, Sen ezilen gibi ezilen hani böyle işte bazı <gülüyor> insanlar kaçar falan ya böyle mesela onları çok kaybolmamışlar. tam onu illaki gösteriyor ama onda, ona onu sadece onunla, onun üzerinden bir ne bileyim insani gönderme yapmıyor işte. Değil mi? Eski bütün hani Hollywood'un kendi şeylerini hiç düşürüp. gönderme yok. metin yok. Onu bir söyleyeyim. ya hayır, öyle demiyorum. Yani <gülüyor> şey senin duygusal kısmına bir gönderme yap. Yani çünkü Amerikan filminde işte Hollywood filmlerinde felaket filmlerinde öyledir ya işte bir aile olur. <gülüyor> Kaçarlar Aynen, böyle. Tamam. Ondan sonra ay Ölecekler. Onu yapmaya çalışmış da başaramamış ama gibi onun, geldi bana açıkçası. Bana sözü. da onu <gülüyor> onunla hiç uğraşmamış. Onu ama yine de oraya koymak zorunda. Çünkü oraya bir birinin yani, insani bir faktör bir şekilde bir insan faktörü koymak zorunda ki. Ya bence. Sen bir şey takip edilmesi yoksa ben sadece yaratıcılık olsa yap yapmaya çalışmış takip yapamamış konusuna daha çok katılıyorum çünkü ben de şöyle düşünüyorum öyle, öyle bir istiyor. amacı olmasaydı oraya bir aile olgusu koymazdı tamam mı yani, aile yani senedir, doğru bağımsız ha. sinema yönetmenine çok fazla para vermişler <gülüyor> ama herif hala bağımsız sinema yönetmeni anladın mı abi bence işte, ben zaten... bayağı bunu gördüm Hayır, hiç ama bağımsız görmüş mü şey, o seyircideki dediğin şeyde mesela karakterler yine çok şey değildi diyorsun derinlikli değil diyorsun abi inanmaz bir onda okey diyebiliyorsun biliyorsun çünkü o bir bağımsız birim küçük bir film izliyorsun evet Bunu ama, kabul ediyorsun evet Ön ama muansız filminin Bunda epik yani büyüktü aynı benzerdi büyüktü Godzilla büyüklüğü. filmine geliyorsun bom gibi para arayacakmış bir Godzilla filmine geliyorsun tamam mı sana kimi veriyorlar işte şu şu şu insanlar oynuyor diyorlar onları veriyorlar onlarla ilgili yaptıkları yedikleri boklar var Ondan sonra da işte şu karakterler işte ana karakterler bakın bunlar umurunuzda mı değil mi diye. Her film sorar abi. Sen eğer bir Hayır. karakteri umursamazsan o filmle ilgili yani devamını izlemek için hiçbir beklentin olmaz. Ya yani hiç merak etmiyorsan o çocuk Ama ne bütün, yapacak o kız ne yapacak. Tamam da bütün olan o biten Sen diyorsun ki tamam ben karakterler. Ben çok Godzilla'yı beğendim ve merak ettim. O yüzden izlemeye devam ettim diyorsun. Ben Godzilla da çekmedi beni yani. Hayır yani, Çünkü o yol filmi dediğin mesela hani gözcilerin nereden nereye doğru ne için iş beniyle hoşuma, hoşuma gitti. Gözlere doğru götürüyorlar böyle hani ya yani seni tutup gözlere doğru götürüyorlar ya o filmin o götürüşü Ama God yol şu filmi seviyorlar. dediğin işte seni tutup götürmezsen onlarla beraber gidersin. Yani. Ama ben bilmiyorum, onlarla beraber zaten gitmişler yani beni tutup götürmesi dediğim o. Beni beraber oraya kadar götürüyor ve en sonunda Godzilla'ya çıkması, Godzilla'ya kapışması... Ayrıca şöyle bir şey de sevdim ben filmdeki. De, Sen... Götürdüğü de şey değil ki hani Godzilla oraya gittiği için başka karakter oraya gitmiyor mesela. Tamam baş işte. Başka karakter oraya gidiyor ve diyorlar ki Godzilla da orada, tesadüfe bak. E buraya gideyim, e Miami'ye gideyim, şey. ona oraya gideyim. Ama da göstermiyor ama yani... yani şeyi mesela. şöyle diyeyim, klasik Hollywood'un sonra yaptığı veya böyle çok yüzüne gözüne yaptığı şeyleri böyle burada yüzüne gözen yapmamışlar aslında Yani tamam bir, bir Hollywood filminde işte o dediğin gibi aynı şeyi çekerler. İkisinde de aynı şeyi çekmişler aslında. Evet çünkü ana karakterin gittiği veya işte o karakterlerin gittiği yere ondan sonra işte aksiyon da gider. Değil mi? Ama hani Hollywood'da ondan sonra hakikaten onu böyle işte çok baner bir şekilde sevdersin. Ama bu adam bu işi Böyle çok o banalliği birazcık yumuşatarak ya yani böyle bir daha güzel vermiş. Ya yani ben mesela Bana çok diyor, ben ben ben, ben, ben, ben rahat bir şekilde seyredebildim. Ondan sonra... karakterin gittiği yeri, aksiyonun gitmesini severim mesela. Bunu ben, da ben, sevemedim yani. yani ben de şey çok çok gösteri gösteri. Kahpeskin söylediği gibi bile olsa sevmeyebilirdim filmi. O ayrı mesele. <gülüyor> Ama yani bu spektrumun iki ucu tamam mı? Yani aşırı dramatizasyon yaparsın tamam mı? Aşırı karakter odaklı bir hikaye anlatırsın. O da yapılamamış. Evet, yani. ikisini de yapamamış. Yani senin gördüğün şey ikisini ortalamaya çalışmış, orada da yapamamış. Evet, çünkü niye karakterle empati kuramıyorsun? Karakter umrunda olsa ama bu adam işte karısına arayıp, evet, anladım, arayıp işte, ben seni seviyorum dediğinde hakikaten o karakter karısının başına bir şey gelecek diye korkuyor hissini alıyorsan eğer evet, sen de bir gerilirsin onun için he. anladın mı ama onda vermiyor çocuk mesela çocuk çok iyi bir oyuncu bence o küçük çocuk o kadar az kullanmışlar ki o, o çocuktan inanılmaz güzel dram çıkartabilirlerdi yapmamışlar yüzümüzü çok tatlı bir çocuktu o. keşke kullansalarmış Elizabeth da çocuğun arasında Böyle bir aşk da göstermediler bize. birbirlerini böyle büyük Tabii. aşkla bağlı bir çift olarak da Yok e, Öyle olunca da hiç umur, umursamadım bu karıya bir şey mi olacak bu çocuk ölür mü bu yani, yok bu e, e, şey, herif. Şey, şey, şey, şey, yani o e, e, o şey amaçlısı personal investment dediğimiz bir kavram var. Türkçesindedir bilmiyorum. E hadi şu yani karakterleri filmin, vermedin. Filmin karakterleri o zaman, go, zaman Godzilla'yı çok şey arayana çıkar. Hani onu çok kahramanlaştır. Ona takılmaya başladım. Ama ben filmin şey kısmını da sevdim yani. Filmdeki şunu da sevdim. E, Godzilla'yla işte Godzilla'yı gösterdiği zaman veya Godzilla'yı nasıl diyeyim? Yani böyle korku filmlerinde veya işte e, düşük bütçeli işte Monsters'la da olduğu gibi. Yani bir arkada bir, bir olan yani büyük bir olay vardır. E, o olayı ama sürekli senin gözüne gözüne vermez de böyle arada gösterir. Ondan sonra onun o yüksekliği, büyüklüğünü sana sürekli vermez. Belli başlı karar verir ama o karar verdiği zaman sen daha çok aslında e, onun ihtişamını ansı belki daha çok hissedersin. Ha, burada yani burada kötüorsun yap. Ben bu filmde ama öyle hissetmedim. Ben bu filmde seyrederken işte Godzilla ile onun arkasında onların kapışmasını full time o kapışmayı göstermektense belli başlı yerlerde göstermesi. ...işte o yaratın e, yaratığın şehrin içerisinden geçerken işte bir insanların ezilmiş, binemli olmasını alt planda göstereceğini, yukarıdan göstermesini. Yani olan biteni üzerinden göstermesi, takip onun arkasından gidiyor olmasını. Yani aslında filmin Belki de ee, ne derler? Aktüel kısmını beğendim aldın mı? Yani çünkü... O konuda o zaman sana bir şey soracağım. Çok basit bir şey. İki tane dev yaratık var tamam mı şehirde? Paldır küldür, her attıkları adım deprem. Yani filmin ilk yarısı boyunca bize hep onu verdiler hatta. Ses çıkarıyorlar deprem, adım atıyorlar deprem. Böyle iki tane yaratık var tamam mı? Bir sürü insan var şehirin içinde, yıkılmış binalar falan. Bu iki yaratıktan biri bir yere bir adım atıyor, o bina yıkılıyor. Ve oradaki insanlar, o şehrin içindeki insanlar, yaratığı görünce geldiğini anlıyorlar. Yani ulan karşındaki binayı yıktı herif, sırf bir adımla. Sen geldiğinde böyle aa gelmiş falan, daha da çirkini var. Son, son ikisi kare. kapışırken, Godzilla diğer yaratığın arkasından hiç beklemediğimiz Ninja. bir anda kafasını çıkarıp hep indiriyor, bir şey yapıyor, tamam mı? Abi, herif adım attığında zaten yer yerinden oynuyor, yani Bırak hadi yaratık fark etmedi. İkisi de eşit boyutlardalar. O yüzden o bizim gibi deprem olarak algılanmıyor. İyi de baş karakter çocuk olan biteni izliyor. Hani az kalsın hani yemek üzere çocuğu. Ve Godzilla birdenbire belirip indiriyor. Ulan çok ayıp değil mi ya bu seyirciye işte ya seyircinin zekasına çok çok büyük hani orospu çocukluğu ya bu bildiğin çok ayıp yani. Düşünsene ya adım attığında zelzeli oluyor ya yer yıkılıyor. Abi, ee, iyi bana de. utanmadan yani... utanmadan şey beni şaşırtacak iki dev yaratığın kapışmasıyla. <gülüyor> nasıl şaşırtırsın ya birden nasıl arkasında ninja ya, yani. Yani... bir müce gibi kosmocogzilla yani. Yarım Bu... saatte geliyor zaten. Hiçbir <gülüyor> şey. <diyeceğim. gülüyor> Ya yani neyse ben yok hakaret buna, yani. Ya hakaret de o, iyi de buna takılıyorsunuz zaten o... Ama nasıl o takılmasın film abi, abi. Bu, bu tarz şeyler zaten bu filmlerinde oluyor yani. Tane dev at yani yaratıklarda olmuyor abi. insanlarda olunca anlar yani. Aa evet de Hollywood filmlerinin genelinde saçma saka böyle şeyler yapıyorlar yani. Yani filminde ona... Yapabiliyorlar. Filminde bölersen öyle şeyleri. Hollywood şeylere. filmlerinde bunları takılmıyorum ben zaten. Sıçhane yani. olduğu için takılıyorum. Değil mi? De, zaten hemen arkasında yatıyordu. Hemen arkasında yatmıyordu. Biraz daha ilerliyordu. Ayağın kalkması bile zelzele be abi. Nasıl kalabiliyor? <gülüyor> Uzamış. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya hayır senin söylediğin şey evet Hollywood filmlerinde bunu hep yapıyorlar yapsınlar insanla yapınca ben de şaşırıyorum A birden arkasında bitti ama bu insan değil ki dev bu ya, o... yürüyor yani ben yer şahsen <gülüyor> Herifin olarak, sudan okumak... çıkması tsunami yaratıyor. Evet ya. abi. Tamam onu biliyorum da abicim siz oturup da bunun mantalitesini böyle düşmeye başlarsınız. Hayır o ama, o ama öyle zaten... de almış film kendini. İyi de film, abi filmin, filmin zaten... Kendini ciddiye alınca sen de ha ciddi bir şey yapmışsa öyle izleyelim o zaman diyorsun. Aa, Sonra yani, da diyorsun o ki ulan, filmin... utanmamış mı herif diyorsun yani. <gülüyor> Ay Hiç ben öyle demedim. Hiç öyle demedim çünkü ben seveceğim artık, şeyi al, biliyorum al, yani söyle. orada. <gülüyor> Ve gelecek olanını da biliyorum. Yani o filmin o şekilde ilişeceğini de biliyorsun zaten. Yani hani oradan... sen fazlasıyla fazlasıyla işte Godzilla e, nostaljisiyle ile izlemişsin. Ve sadece ona Abi Godzilla almışsın. Nostaljisi ile izleyeceğim tabii filmleri. Şeyi söylemek lazım ama. Hadi, ama Godzilla Nostaljisi de, de seviyorsan filmi çok da beğenirsin. Ben söz vereyim. Çünkü Hayır, Godzilla sen, Nostaljisiyle... sen film olarak bakıp ondan sonra yok. İşte şurasında kurgu yapamamışlar. Burada karakter yapamamışlar. Burada bilmem ne yapamamışlar Hayır, diyorsun. Buna Godzilla... bakmıyorum. Ben Godzilla film setmeye geldim. Godzilla film settim. Godzilla film bilmiyorum. setmiş olarak da çıkıyorum. Ben e, şeyi de söylüyorum. E, geçen... Amerika'lılar daha önce denediler Godzilla yapmayı abi. İşte yine denediler tabii. <gülüyor> <gülüyor> Ya. ya hani eğer Godzilla'yı niçin için yaptığını bilmiyorsan yapma diye düşünüyorum ben. Hani senaryosu çok acayip bir senaryo düşünürsün Godzilla gibi dev bir yaratığa yazılabilecek. Dersin ki süper bir fikir buldun onun üzerine yaparsın. Veya dersin ki tamam acı tamamen ben Godzilla fanboylarına oynayacağım ben de çok seviyorum Godzilla'yı. Ben çıkaracağım bunu onun gibi dev başka bir yaratıkla işte Power Rangers gibi Haim Saban'ın yaptıkları gibi kapıştıracağım. Bak onu yemin ederim çok daha büyük keyifle izleyebilirdim. ...kendini ciddiye almayan iki dev yaratığın kapıştığı büyük aksiyon çok severek izleyebilirdim. Bana ama o yan hikayeyle böyle aslında büyük bir plot var, işte Godzilla aslında bizim dünyamızı koruyan, asırlar öncesinden kalma bir yaratık mı falan gibi sorular sormaya kalkarsam böyle ciddi ciddi... ...ben de hani böyle bir hastiktir olan oradan diyorum ya. Ama yani. Godzilla'nın ondan sonra yani ilk zaman değil bike ama... Daha sonrasında ki çıkan filmleri genelde o temaya hep şey yapar ki. Yani ya. bir şey yaratık çıkar. Ama ne yapacağız Japonların, derler? Godzilla'ya girip Godzilla Japonları kurtarır. yani bir absürtlük hep vardır abi. Aa, Japonların her filmde vardır zaten. Godzilla'lar da özellikle vardır. Yani ya. Godzilla'nın kendi sonra bir şey mitinde zaten olan şey olmayan bir şey çekmemişler. Tamam de. ama onları yani adam gidip yandığından yeniden kesin etmeye çalışmamış. Bak, onu zaten seni e, sindirebilmeni sağlayan o filmlerin b movie tadı. Tamam. Bizim o öyle bir önkabulüm var biliyorsun o filmi izlerken. Bu filmi, bu filmi b movie yapsalar da çok çok daha çok izleyeyim. severdim. Tabii canım. Ben de öyle, öyle görüyorum aynı. Yani. E, şunu söylemek istiyorum ya. Vallahi herhalde Pasifik rüyadan sonra otop tabu bir movie yapmadılar abi. Pasifik rüyayım Pasifik rüyemde çok alır birimi yapmıyorlar zaten yani vallahi. Yani Valla zaten One was Pasifik rüymesin işte pasif gibi düşünsen bunlara. Pasifik rüyüm bunun yanında bir movie aslında. Yani çünkü o Tom'sinin içi içindeki yaratıklar birbirine girsin fantezisini karşılayan film o zaten. Ama Pasifik rüyü Pacific... zaten güzel. Biliyorum ben de seviyorum. Pasifik rüyü iyi iyi dengelenmiş zaten o kadar. Tabii biraz fazla ciddi alıyordu yine kendini pasif tamam. Biliyor, tamam. Biraz ama biraz daha o... eğlenceye kaçmaya kalksa daha da güzel bir film olur şey için ciddiyetini alırdı kendi Yani o deltoro ciddiyeti yani. Amerikan milliyetçiliği koymak istemiş nedense. Deltoro'ya acaba zorlamışlar mı bunu? Onu düşünmüştüm ben. Hani onu koymak istediği için olmuş o. Deltoro ciddiyeti değildi o. Yani Deltoranın ciddiyetinin içinde bir garip ve absürtlüğü hep vardır. Ya zaten onu koyuyor zaten o garip absürtlük yani. Kajuların bokundan bin tane tarla şey yaparım diyor yani. Ama onu bilerek hani bildiğin orada şey Vanşada shot espri yapıyor yani hani. Evet. Ama mesela şu da var. Ee, orada Dertoro bence çok daha iyi dengelemişti tamam mı? Hani bize dev robot ve kajuu savaşı da veriyor. Dertoro bir şey demem zaten. Ben... Film, ama Pacific aynı Rim'de derdim yok da e, karakter Pacific'den derinliği de de tutmak lazım bu şimdi. Şey. Yani i̇şte, o ben bence kendi, de Pacific Rim'le şey... ayrı tutmak lazım ama hani sürekli şu anda medyada benzetiliyor ya hani Godzilla Pacific Rim'den şöyle daha iyi yok işte Pacific Rim Godzilla'dan şöyle Aha. daha iyi kıyaslamaları sürekli yapıldığı için hatta en son Burada okuduğumuz yorum neydi? Da... Atlantik Rim <gülüyor> <film> miydi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> neydi o çakma? <gülüyor> <gülüyor> Atlantik, Atlantik Rim. <gülüyor> şey... Godzilla'dan daha iyi olabilir. Yok <gülüyor> <gülüyor> Go artık. <falan. gülüyor> Godzilla'ya şey ne? 160 milyon dolar harcamışlar. Çok abi çok, çok harcamışlar. harcamışlar Pasifik'e ne harcamışlardı? Ona da o kadar harcadılar. <gülüyor> Ona da çok. Ama ben mesela Pasifik'e özellikle işte o detaylara verilen önem nedeniyle o harcadıkları e parayı çok fark tabii. O e, şey, manyaklığı. Evet. her filminde detay zaten bok çıkıyor. O yüzden güzel mesela. Şey Ama bu filmde hem Godzilla'da hem de o Godzilla'nın dövüştüğü o ee, artık... Mo, Motu. Motu. Muto. Muto. Eee... <gülüyor> hani... Ne? Açılımı ne <gülüyor> <beraber>. <gülüyor> <Mesci> değil, <gülüyor> neydi? Çok bildim ben onu. Massively, unidentified, terrestrial... Ob şey... Objekt. Objekt ama değil objekt de. Ama object değil diyor tabii. He. Öyle yapıyor açıklaması ama object değil tabii. De. <gülüyor> Bunun ayakları var falan. Bir de <gülüyor> işte <gülüyor> uçuyor ama yani terrestrial. Muto Neyse. Eee... Abi karakter tasarımları ne kadar kötü. Ne kadar kötü ya? Yani kardeşim, yaratık tasarımları ya. Suratları Predator'du ya. Ne o bildiğim? Parazitör. Şeye benzetti. Starship Troopers'deki böceklere benziyor. E ben, hayır, suratları hani şu ağzı vardır ya Predator'da. Yani, Alçenin açılmasından bahsetti. İşte o kafayı direkt böcek gibi yapmışlar. Hakikaten. Star Ben böyle görünce hayır. Starship Troopers'tekileri benzettim. O direkt böyle robot şeyler vardı ya. ya o Ama kolların bacakları da gördüğün böyle şey gibi olmazlar. Çok çirkin. Falan. Yani e, hani gözle daha iyi görün. Cool benziyor. değil. bayağı iyi olmuş. Ya yani, tamam, cool değil de şey anasını mesela, hani bir, bir şeyi yok ee, hani, hani böyle bir gerçekliği oturtmak için bir temeli yok ama hani gerçek olmasın şey olsun ben onu seviyorum onu, onu da da yani. ama cool olsun değerli olabilir o adam, da yok yaratıcı çıkaracak ama o yaratıcı da mesela şey çıkarmamış. yani şey bilmiyorsun falan. ama yani belki 16 yaş 6 için çok ulduruyor olabilirler, bilmiyorsunuz. Yani... Bilemezsin şu anki Ya kafanda. Yani, diyorum. o sondaki sahne bence direkt zaten insanların yani 15 yaşında en azından... O, yaşından o, yaşından o sonraki sahne hakikaten sahne. o 5 yaşındaki çocuğu için, çocuk için birebir <gülüyor> bir sahneydi o. Tamam, sen de Hangisi? 25 yaşındasın ha? zaten. Son açıp sahne, tükürdüğü sahneyi. Sahne. Abi o herifin ona sonra... Bittiği belki yapmadığı kaldı bu dizinin zaten. Yapsaydı keşke. Herifin ona yapsaydı sonra şeyin içerisinden çıktığı... Dumanın içerisinden o mavi alevlenmesi sahnesi falan onlar... Yani çok güzel sahne, tamam mı? Ben evet ya, bu, şey, için, e, bu sahne için, uzun, bu sahne için hissettim, bu sahne için gördüm, çok iyiydi. şey, yaratıkları e, gibi. Ama işte Power Rangers'a bağladı orada yani, Hayır, hain, sabahın ismini bekledim ben. <gülüyor> Kreditsini <gülüyor> izlerken mi çıkmadı <artık>. Ray'de <gülüyor> gidiyoruz, R'ime gidiyoruz. Herifler çok güzelmiş. Ayrıca şey hikayesini de, anasını güzel yapmış yani, sonuçlu şeye bir şeyler yapabilirlerdi. Ee, biz Türkiye Atom Bombası attık, anlasın bu çıktı. İşte e, şimdi ne yapacağız? E, o çıktı. E, tamam, hadi şekillerini şey, de yapabilirler. En azından onu da ya onu yapmamışlar. Ben mesela şey zannediyorum film şimdi açık gireceğiz. Ya ya şey göreceğiz. Karşısında aslında Colus bir, bir adam, bir başı kendi boyutuna bir artık olmayacak da, bu yine girecek orayı burayı dağıtacak, Godzilla uyandıracaklar yanlışta işte, muhabbeti çekeceğiz diye düşünüyordum. Yok ama ya onu da, söylemişlerdi zaten. Ya, tamam ama hayal demen öyle bir, bir öyle bir şeyim vardı aklıma. Ulan, ya bu yaparlar onu da falan diyorum. Veya işte hani manası şekilde. E, stil tarzı sadece yıkalıp patlatalım, Sırf yıkıp patlatmak amacına şey yaparlar diyorlardı. Ama mesela onu yapmamış. İkincisi e, ya, şey yaratı yani terife karşı duracak olan yaratın oluşturulması da benim hoşuma gitti. Hani bir tane bir şey buluyorlar oradan. Yani böyle hafif şey gibiydi, anlamıyor musun? Jurassic Park gibiydi. Yani böyle bir, bir şey bulunuyor önce, böyle onu görüyorsun. Ondan sonra oradan işte ha, bir parazit varmış diyorsun, parazit oradan gidiyor oraya. O film gerçekten dediğin gibi başladı. Yani ben de aynı sahne, Jurassic İstim. Park gibi başladı film. O dev iskeletin içinde yürüdüler ki ben niye daha ilk sahneden verdiler lan bunu falan niye bir şaşırdım da hatta. Yani keşke vermeseler. Tabii ondan ama sonra... ama Jurassic Park tadını verdi gerçekten. Ama sonra yani onu da devam ettirmedi. O hissi de evet. bana vermeye devam etmedi yani. Keşke ona devam etseydi. Onu da vermedi. Böyle hep canım sıkıldı. Sürekli canım sıkıldı. Hikaye de gerilim böyle. yok abi. Yani. Ama yani şeyi tekrar... Aşırı dayanım, bir, o, bir hikaye. O gerçekten paraşütle atlama sahneleri ya. O kırmızı fişeklerle. Çok güzel bir ne sahne. Ne kadar güzel çekmiş arkadaş o sahneni. Yani, sahne yani çok güzeldi. O şey güzel güzel sahne çok güzeldi. Elif'in şey sahnesi de güzeldi. Ama sahne yoktu işte. Problem hmm. oldu. Bence... Bir de şu vardı. <gülüyor> ee, yani şey benim için en e, kötü şey filmle ilgili. Ken Vatan abi abinin. Tamam mı? Filmin bir noktasında Amiral'in birisine şey diyor. İnsanların yaptığı en büyük hata diyor. İşte e, hani doğayı kontrol edebildiklerini sanmak diyor. Ki bu fragmanda evet. da var. Spoiler değil. Ama aslında olay tam tersidir diyor. Tamam mı? Böyle orada bir şey koyuyor. Tamam mı? Ben bilgi adamım e, tribünü koyuyor. Ama filmin başından beri başından sonuna kadar evet. ağlamaklı gözlerle abi ee, bayağı ee, ee, şok <gülüyor> çünkü. başından sonuna kadar zaten o biz bunu kontrol ederiz bokunu yiyen de o. Evet. İşte Şu kontrol etmeye yani, çalıştı işte <gülüyor> insanların en büyük hatası derken kendi hatasını anlatıyor aslında. Doğru. Abi aslında ben şeyi şey, şey yapmam yani demiştim. Sen onu, onu da o diye ama, bekliyordum ben ama. Öteki yandan da hani şey e, hani ben aslında ne söyleyeceksin yani, diye bekliyordum biliyor musun? Neyim? Herifi Adine gidip de ona biliyor musun bak babamın da Hiroşima'da öldü. Mahmeti aslı söylesin. Kötü şey gerçekten. O mesela o çok o, film o, çok benim gerisiyle. için benim için filmin en manasız sahnesi oydu. Ha bir de ona Sarnası bir yani. şekilde hani e, ön gösteriğe ee, olsun diye de yani. ilk sahne de koyuyorlar o saati tamam mı hani? Evet. Ama Oradan sonuçta bir, bir Godzilla çıkacak. filminde Oradan olması bok. gereken repliği bir yere sokuşturmuşlar işte. O senin dediğin Godzilla filminde olması gereken repliği. Hayır, Çünkü aman. işte biz doğayı elleneyemeyiz, doğa bizi çıkar. Yani O öteki rap. bir replik daha var, sürekli tekrarlanan şey. Ee, doğa dengeler her şeyi. Evet. Hay tam işte, o, o dengeler. Bir de şey var, yani şu ana kadar bizim yaptığımız, attığımız bütün bombalar aslında hiçbir zaman savaş amaçlı değilmiş de Godzilla yok etmek. Ne zaman ne var bunda? Yani Hiroshima ya, o, da o, o eğlenceli, eğlenceli do. Hiroshima'yı da buna bağlı. Evet. Evet. evet. O, ya, anladın Şimdi mı? Yani o orada, bir tamam işte yani. Onu, o yüzden manalı. Onun, onun için mantık çerçevesinde manalı olabilir Hı. diye yapmışlar ama empati olmayınca hiçbir anlamı evet. yok abi. Yani hatta ben o sahnede şeyi düşündüm. Japon olsaydım ben bu filmi izlerken ne düşünüyordum acaba falan diye düşündüm. Yani tabii canım yani milyonlarca benim, adama... Benim, evet, benim ülkeme atom bombası atmış bu herifler. <gülüyor> Ve şimdi bana diyorlar ki ya bu filmde de hani bunu bir de Godzilla. eğlence unsuru olarak kullanıyorlar. Godzilla'ya biz bombalıyorduk falan diye de eğlence osuru, Milyon tane de insanım ölmüş oldu. Yani Japon olsaydım bu filmi izleyip Kiken Watanabe oynadı. <gülüyor> tamam Japonlar o noktadan sonra... Japonların... sonra... Neyse bu konuyu bir konuşmayalım dedim ya. Japonya'da o Godzilla, daha ılımlı. Yani şey post-apokaliptik yani, yani, konular Amerikan konusunda... futbolu oynuyorlar. Ya adamlar sonuçta bununla bunun sonu şey e, dramasıyla şeyle baş etmek için sonuçta Godzilla diye bir şey yaratıp zaten kendi kendilerine yani bunu Tabii, oldu bir kere yani. evet. getirmişler zaten yani onların kendisinden yani, yani, çıkıyor ama, şey bu. Ama işte hikayeyi Amerikalıların tekrar anlatmaya izin ver. Yani, Amerikalıların anlatmasına izin vermeleri bana garip geliyor. İzin yani. vermiyorlar ki. Vermez olur mu? Vermeceğim işte. Çok Hayır, güzel. izin vermiyorlarken yani adam ona şey, o zamanki Godzilla filmini biz bunu Godzilla filminden saymıyor yürüteyim. Şey yaptılar, e, bunu da beğenmezse, saymazlar ya, yani. Beğenir beğenmez Adamların ama kendi hani şeyi... Amerika hala, ya, hep siyasi noktaya getiriyorum ben bir şey diyeyim konuları Bir şekilde da, koyuyor tabii ya, ki Amerika yani. Amerika hala Japonlara hala, hala, hala dalga geçiyor anladın mı adam? Yani. Hala ayar çekiyor, aynen öyle. O biraz çirkin işte yani. Bir de filmin, işte oturduk bekledik ya sonuna kadar akan bütün isimleri izledik. Ben Japondan çok Hintli gördüm. He evet, öyle, Hintli vardı çok. Yani oğlum bu efektçiler, teknik elemanlar ne kadar çok, her yer Hintliydi ya, çok acayip. Çinleri sallamışlar, yeter vermişler. Yine zaten Veta'nın parmağı vardı. Ya. Ama yani, ya. de ne ekmek getiren. <gülüyor> Şey ya, ben bunları yani... böyle boktan filmlerden çok ekmek yiyecek daha ya. Yani. Peliklerin işi o olayı o zaten. Yani... Bu arada bu 60. yılıymış Gozzy'da. Oooo. Oh. Haa 60. yılı için Warner Bros aslında bu filmi çektikmiş yani. Ya yani ben e, Media'da yarattığı hype'ı hiçbir şekilde... demiş ki sen 500 bin dolara şekilde... Monsters çektiğine göre bize bir Godzilla çekersin deyip. Yani hakikaten hiçbir şekilde yarattığı hype hak, hak etmeyen bir film. Evet abi mesela şu film yani RoboCop'tan fragman, daha fazla reklamı yapıldı. Fragmanı çok iyiydi, i̇yiydi ama bak. fragman kurgusunu <gülüyor> filmde yapsalarmış keşke. Yani ben öyle düşünmüyorum. Ben Godzilla çünkü sevnen bir adamsan. Fragmanda gördüğünüz, gördüğünüz hiçbir şey, en azından gördüğünüz hiçbir şey göründüğü gibi değil. Ya sız sesini bastırma be. <gülüyor> Adama bak film abi, çok konuştur, iyi filmi <gülüyor> bir filmi seyredin. Konuşturmuyorsun. Konuşturmam tabii. Çünkü ilkte boğuluyorsun çünkü olmadı kadar aşağı aldığım film ya. Film <gülüyor> bu kadar kötü değil. Ulan Nuh için bu kadar kötü konuşmadık be. Nuh nu için, için daha kötü, kötü konuştuk. Ya yani. Bu kadar kötü konuşmadık. Nuh nu için daha fazla kötü konuşamazdık. Yok, yani idare ettik. Daha yok ne diyelim oğlum <gülüyor> Nuh'a yani yok, o kadar nu kötü. Nuh için birazcık daha kötü konuşsaydık zaten bizi şey... Radikal şey... Radikal dinciler <gülüyor> keserdi bizi. <gülüyor> Allah. Nuh, Nuh, Nuh, Nuh. Nuh o kadar kötü filmdi ki Godzilla'dan kötü. Godzilla'nın... Godzilla'nın bence yani Hollywood'un bence çekebileceği en iyi Godzilla filmi bu. O konuda katılıyorum. Daha sana. iyisini çekemeyeceklermiş. O konuda kesinlikle katılıyorum sonra. Daha iyi film ya daha iyisi de daha iyisi çekilir abi. Değil. Hayır daha iyisi çekersan. Daha, daha iyisi çekersan. Hollywood mi? daha iyi Godzilla filmi falan vereceksin yani. Şeker abi ya. Dentoraya falan vereceksin. Bu abi bu kadar daha ne çekebilir. Ha Dentoraya vereceksin. Ondan sonra Oo, Oturacak... o taş o çevirir. İşte Godzilla. o öyle film çekecek yani. Senin istediğin daha iyi film de o zaten. Daha iyiden kastın farklı bir türe geçişse yani böyle belki öyle Hiç zaten aynı, madem karakter belki... yapabilirsin karakter olmasın. İki tane yaratığı koyalım birbirine. Hatta bir de üçüncüyü koyalım sonra üstüne. Zaten... Hatta canını sıkılsın tam birini indirmişken yani, dördüncü çıksın. Uzaylı hani uzaydan böyle, gelsin. İşte Spider-Man 3 olsun. Yani böyle takılsınlar yani uzaydan gelsin evet. tabii. Yani zaten ileride bir tane bomba patladı ya oradan şimdi çıkar bir tane daha. <gülüyor> O da o devam an, filmi bombası işte. Ya Nice Kaplumbağalar da umarım komedi umsun çok Ya yemin Zaten Nice Kaplumbağalar'ı bağlarda en ben. <gülüyor> abi. Umarım çok gülerim o filmde. Çok istiyorum bu Ben o filmi beğeneceğim. Bir de ağlayacağız şimdi. bence. Ben beğeneceğim gibi geliyor. Ben... ama çok gülmezsem o filmi beğenmeyeceğim. Bu adam, bu adam o adam beğenirse bunu döveceğim. Nice Capın bağlarda. Evet Nice Capın'ı beğenip Gozde ben Nice Capın'ı beğenirsen döveceğim. Hayır abi Nice Kaplumbağalar'la ilgili bir şey söyleyeyim mi? İzlemedik ki. Belki hakikaten bizi böyle hani faka bastıracak kadar iyi bir şey çıkabilir. çok büyük rezalet olacak ama işte o yüzden diyorum. O rezaleti aşmak için bizi çok güldürmesi lazım. Mesela o onu da ile yani. Abi o heriflerin tipine bakıp gülemeyeceğiz ki. Bu arada Şu, o, çocukken ilk izlediğimizde tiplerine bakıp gülmüştük. Şimdi de çocuklar ilk defa izleyecek çocuklar tiplerine bakıp gülecekler. Abi, ben şuan, de protestlan biraz. biraz. <Gülüyor> i̇yi de hırsı. abi. Sevimliliği falan. Bir bildiğimiz ya. için böyle yani bu. Yani mesela ben ilk fragmanı seyretimleyince törtüsü böyle yumutlandım. Niye? Çünkü benim çocukluğumun büyümüş haline hitap eden bir Ninja Turtles'u gördüm birazcık, anladın mı? Yani daha böyle karanlık, daha ne bileyim işte e, farklı yani bir şey gördüm. Fragmanda hani öyle zaten. Klasik ama... Ninja Turtles'u görmedim, Hadi bu acaba bu filmi seyredebilir miyiz? Böyle bir şey oldu ya. ama... Ben diyorum, ben o filmi seveceğim. Hani Eğer çok güldürürlerse seveceğim ben. Ağız burun var yani. yani. Ben... Mikel Anzeno'nun bol bol one-liner atması lazım. Bir şeyler olması lazım. Ama şeyi falan görmedin e, işte. Son... mi işte? Rafael'i de piçetmemeliyiz lazım. Donatello'nun tipini görmediniz mi? Allah'ım ne o öyle? Hep aynı. Bağırıyor Hepsi. böyle, hayır. O bir şey, ikinci mı ne? Donatello'nun bir no diye bağırdığı bir sahne var. No sahnesi var böyle. Ağız dudakları açılmış ve diş etlerini falan görüyorsun. Ama diş etlerini hep görürsün müyze kaptın bağlı? Ama bu insan diş hatırla onlarda da öyle. Mi? Tamam bu insan diş eti. Bunlar öyle. Diğerinde ama şey görürsün hani en azından böyle bir kaplumbağa şeyi var <gülüyor> tamam mı? Hani böyle... E tamam dişler evet öyle. Yani o, bunda kaplumbağa şey yok ya. Bunda e, tutak mi? var. Abi ben de eziklerini çok seviyordum abi. ama işin kötü yanına şeyiye karar veremiyorsun. Onları bildiğin için işte evet. şey hani onu silemezsin kafandan. Hayır ben o konuda katılıyorum hani illaki bizim geçmişimizden mesela, arkadaş, çocukluğumuzdan mesela, gelen <gülüyor> bir nostalji ve şey bir e, taraflılık illaki vardır. Ama mümkün olduğu kadar objektif bakmaya çalıştığım vakit de ikisini kıyasladığın zaman tamam biri daha gerçekçi, biri daha saçma e, mafet gibi hatta kalıyor eskisi. Ama gerçekçi olan da grotesk abi. Evet. Ama çünkü demek ki Hayır, yani çünkü çocukların sebebileceği belki... Zaten yani, yani mesela hani... keşke tamam ama çocukların da, ben da de... lan ne kadar kurmuş ya da güzelmiş şekermiş ya da e, eğlenceliymiş komikmiş işte kool olsun oluşturabilecek He? bir i̇şte komik ve kool yaparlar sonra Cool olsun de yapmışlar ama Grotesk protest hay mesela o filme o groteside en iyi ne hmm. gidermiş biliyor musun keşke onu koyasam işte şu nice turistlerdeki şu turistlerdeki boy, şey, boys ball'da gezen erkenin neydi? Ge Casey Jones Casey Jones müydü? Böyle sırtında ha, çıplak, evet. geri çıplak gerçekten O mesela o filmin çok güzel gider abi çünkü geri psikopat gibi gider. Casey Jones da var. koysunlar, noir Casey yapsın Casey Jones da koysunlar, çıkartacak değil mi? bir vap olmaz yani Ha Öyle yani, yani Rocksteen'de çok... gibi <gülüyor> durmuyor yani ya da Shredder <gülüyor> bile olmaz gibi durmuyor Shredder'ı yani. da ama grotesk yapmış Bu arada yani. oyuncakları çıktı gördüm Yani tabii ha. çok üst kalite oyuncakları değildi Bildiğin kötüler. Yani Shredder gerçekten o, o formatta bir Shredder göreceksek Shredder rezil yani. Yani işte sen daha gerçekçi daha karanlık yapayım deyip aynı karikatür karakterleri kullanırsan sıkıntı oluyor. Ama mesela e, Ama Turtles... ya zaten Splinter'ı gördüğümüz anda böyle bir ha diyeceğiz herhalde yine, yine. Tamam işte hani, hayır, konuşmaya başlasın Aynen. böyle hareket etsin bakalım. Gördüğümüzü diyeceğiz ki yani, tamam yani, <gülüyor> yani saçmalı ama mesela şey, şey, Yoda'nın <gülüyor> Fare versin. Aynen öyle aslında. <gülüyor> Jedi'daki Yoda gibi oldu. Ya, o filmin zaten bence en kötü yanı, Apple'ı... Aynen evet yani. olması. Neyse ne diyorduk Godzilla? Godzilla. Godzilla Valla ben... Ben... Beğendim filmi. Yani setmek için geldim, Godzilla filmini settim. Yani... Ee, ben, yani... Arkadaşlar şöyle bir şey de var, bundan böyle bir önceki değil, Godzilla'dan mısın? bir önceki filmden daha iyiydi. Heh. Bir, önceki, film, bir, bir önceki, önceki filmin, bir önceki filmin, ha bir önce pardon, bir önceki filmden daha iyiydi. Ondan bir önce çekilmiş olan şimdiye kadar ya hani en iyi yine Godzilla filmi Amerikalılar için diyoruz. Godzilla, Godzilla filmi olduğunu şey yaptıkları, öne sürdükleri okay. filmin. Yani işte daha böyle ne diyeyim, görsel olarak biraz daha iyi ve onası. sanki onlar çünkü benzer bir konu, konu işte benzerdi sanki. Ben onun filmi biraz başını etmiştim. O böyle çok bildiğim belgesel tarzındaydı. Yani artık böyle sıkılıyorsunuz. Evet. On çünkü para da adamlar. olmadığı için lower film çektiler. Cloverfield filmi şu filmin eline verir. Verir. Sonra tekrar verir. Sonra verir. çıkarıp ağzına verir. Verir. Bence. Ben de ben şey vermez. Biraz verir de <gülüyor> o kadar da vermez. <gülüyor> Hadi Cloverfield. Cloverfield'i seven bir insan olarak. Sadece başını sokar. <gülüyor> <gülüyor> ama, ama şey yapmaz. Neyse onu söyleyeyim. <gülüyor> işte Cloverfield'ı sevmeyen bir insan olarak Cloverfield Ya, ya Cloverfield'ı Cloverfield seveyim. Ne sever? Aynen. bence ama dediğin doğru yani diğer Godzilla Amerikan Godzilla filmlerinden yani iyi Hollywood'un yani. yapabileceğini Godzilla filmi se için gidip seyredebilirler diye düşünüyorum o zaman ama tabii IMAX kesildi. 3D olmasa da olur yavaşta geliyor Bitirelim hoş IMAX bir olsaydı bir... da 3D olmasaydı keşke evet vardı. Abi. niye aynen, 3D yani? diye şey hiç gerek yoktu yok filmde IMAX çünkü hani ...Gonzinley'i böyle göreceğiz, oooo oh, diye bağıracak anasını satayım böyle. İlk o Jurassic Park'ı titriyeceksin duyduğumuz gibi, bağıracak. Onu görmeye gideceksin. Ama ses. ses de çok iyi değildi abi. Evet, bunda ses iyiydi. Ben çünkü şeyi bekledim. Evet, var. surround Aynen. biraz kötüydü. Kötüydü. Sadece önden geliyor. Yani hakikaten böyle ses de. sisteminin ondan çok iyi olabilir. olduğu bir... ...sinemada gidip setmen gerekiyor ki, yerinde titremen gerekiyor çünkü. Çünkü şey de var, hani promolarında vesairelerinde de hani özellikle ses mühendisine onda şey sesler yaptılar iyi ama bayağı yani çünkü promosunu yaptılar hani böyle ses kullandık işte Godzilla'nın sesini o işte e e e o, o EMP e e sesinden işte e binamlı böyle bir şöyle uğraştık böyle uğraştık 5 milyon tane varyasyon yaptık onlardan birini seçtik falan filan dediler <gülüyor> O influencer gelip istini yapar ki şu <gülüyor> burasıdır vallaha <söyleyeyim>. <gülüyor> <gülüyor> biz de yapmışız Ya reis vallaha yayınımızdaki MX Technologies'in yazık ki bu film ee, bizdeki IMAX teknolojisi diye bir şey de yok bunu yani. Abi bunu gitsek... Kuzey... Kuzey... Güney <gülüyor> Kuzey Kole değil. Kim çamanla birlikte izlesek bak, bu da sen film bunu, çok seviyormuş. Bak sen bunu Kuzey Kole sevdin nasıl böyle konuşabiliyor bakalım? <gülüyor> ne dedin lan diye jong abi sevdin mi? Evet. Oldum, çok iyi olmuş. Bir tane biz şekerim. <gülüyor> bir tane <gülüyor> biz şekerim diye. Hayır. <gülüyor> Oğlum, bu arada bir şey kepsi var. Kim jong -un un yanında bir hatun oturuyor fotoğraf. Evet. Altına şey yazmışlar. Herif kıza bakıyor böyle. Altına şey yazmışlar. Düşüdüysen bir asker yakayım. Arkanın da dönüştü. Neyse, bunu Güney Kore'deki bir sinemada <gülüyor> seyretmiş olsaydık yani o sens olayını hakikaten duyardık. Öyle yani böyle aaaa yaptığın anda yani, yani böyle bir çıtayıp kendine geliyoruz. Yani bizdeki teknoloji hiçbir şey yok. Çünkü bu tamamıyla uygulama, yani teknolojiyi biz geliştirmiyoruz tamam mı? Var olan bir yani, teknolojinin tamam. uygulamasını yapıyorsun. Bizdeki, uygulamasını bizdeki uygulaması teknoloji deyince bizim <gülüyor> kullanımımız <gülüyor> yani bizim oluyor bizim kullanımımızdan bahsediyorum. Yani. Teknoloji biz üretmiyoruz tabii. Bizdeki IMA IMAX perdesi, IMAX perdesi değil ki. Yani bu evet. Ki bu, sen diyorsun da ben daha, daha, daha şey iyi. şey geliyor, küçük geliyor bana. E bunun da bombesi testine değil mi? Aslında böyle Yok. bir bomba olması gerekmiyor mu şöyle? Şöyle. Ha, yani. yani normalde IMAX e dediğin şey hani hafif yukarıdan aşağı bakan bir kamera. Ha, evet, şöyle ha. bir köprü olması gerek. Bunlar birazcık var işte. Hafif. Böyle bir IMAX. Öyle bir şey var. Yani aslında hafif yatarak yukarı doğru bir bakarak da, izlemen gerekiyor yine IMAX. E. O gerizekli filmi setmiştik IMAX? Ee, Star Dust. Gerizekli Star Dust film... diye lan diğerini diyorum. Hani bu ha, ne filmi vardı ya? Mezarla mezar saçma. O bundan daha iyi olur Yok artık ya. ya. Buradan bir gömüleceğim. <gülüyor> <gülüyor> neydi ki o? Neydi? Korkunç bir ee, Koreli bir herif çekmişti. Koreli bir herif çekmiş. Neymiş, neydi? Evet. Ya böyle Ejderhalar mejderhalar geliyor işte. Bunlar da Ejderhalardan kurtulmaya çalışıyorlar. Rose, Roosevelt'daki, ha, Roosevelt'daki ya. çocuk falan oynuyordu. Roosevelt'daki çocuk falan oynuyordu. Roosevelt'daki evet. değil lan Heroes'daki çocuk oynuyordu. Roosevelt'daki yani. çocuk oynuyor. Heroes'daki değil miydi? Roosevelt'daki çocuk oynuyor. Ya, ya oradan Ejderhalı işte yani şey o... Ilk, evet. Kore'nin ilk büyük gütçeli şey işte yani. CGI'li e, ve Amerikan şey kadrolu... Şeydi, filmiydi. Ama onda şey yoktu. 60 milyon dolar çekti. İşte onda hiç yani. kurgu yoktu bak. Onda hiç kurgu onda yoktu. Onda hiç kurgu yok ya. Yani. Onda yemezim yani bir Bir an buradalar. Çünkü bir an yaratın ağzında var. <gülüyor> <gülüyor> ne zaman gittiniz oraya? Adam hiç? adam şey sanki non kote çekmiş gibi. Üçüncü filmi. Tam arayı boş verin, sallayın arayı çekmeye gerek yok. <gülüyor> yani film sorgusu sonrası kurgu yok, direkt şeye göndermişler, post production'a göndermişler. Ama, Ama IMAX sinemaya girdiydik böyle ucundan bakıyorsun. O da diğer ucunu görelim yani. Öyle bir koca ekranın içinde ve ekranın kenarında küçük kalıyorsun yani. Böyle oturuyorsun sonra oh diyorsun ekranı gidelim. ya yani o filmin şeyi de şeydi, şeydi yani sonuçta. E, yılların işte e, Necat Uygur gibi bir tipin tamam Ben şey ben, e, hani yönetmen olacağım deyip kasıp. Işte yıllarca de, çocuk filmi çektikten sonra da Amerika'ya gidip film çekmişti. Kimdeki uzay ki. 29-11 diyor. E, şey. Yani. E, yönetmenin adı yönetmen adı <gülüyor> ya işte böyle Shim Young Le şey Güney Yok, Kore yani, şeyden al mitosundan işte evet, yönetme böyle. yani bildiğin işte bizim Necat Cüken'in rolü olan Kore'de komedyen bir adamın hani yillarda yani. hani uğraşıp kendi parasıyla finanse edip bilmem ne yapıp falan filan e, Abi takişik iki tane içinde Mehmet Alibiz diyorlardı ama işte o kadar da değilmiş yani iki gene Allahı varmış yani. <Gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Neyse ee, evet. öyle bir adam yani. Film bu cuma vizyona giriyor arkadaşlar. Evet Godzilla bu cuma Godzilla, vizyona giriyor. Godzilla Kesinlikle gidiyor. IMAX 3D izleyin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> özellikle Canyon'da Canyon diyorum. İstin Park'ta izleyin. Mutlaka izleyin. Bence izlemeyin. Vallahi bir de şey var. Şimdi IMAX 3D gitmese mecbur 3D gidiyorlar zaten. Tabii tabii. O yüzden bence IMAX 3D gitsinler arkadaş. En azından IMAX'ini görsünler. Tabii tabii. Yani, yani, ya da çok perdesi olan bir salondayız. Ya da evet sağlam perde yani. ya da sağlam sesli mi olan bir yere gidin. Evet, yani bu arada tabii ki e, benim ya bokat taşıma bakmayın. <gülüyor> <her, gülüyor> bu <buyurun, gülüyor> evde şeyde. Açın sesi sonuna kadar komşular titresi Yok belki. yani <gülüyor> hakikaten <gülüyor> saygın gibi hani sırf o Godzilla'yı görmek için gelecek olan illaki e, ve sadece bunu bekleyen insanlar da olacaktır. Siz de onlardan birisiniz bence büyüklerde görmek de görmekte fayda zaten, var. Zaten evet. yaratıp... Güneş timin... için geliyorlar. <gülüyor> gelmeyin, gelmeyin. Güneş'e siz gelmeyin. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Güneş için Godzilla pücüne gider misin? Ama o var bir şey değil mi? 10 sene mi? önce belki giderdim. Annem, teyzem ve halamla izin vermeye gittim. Afişte, afişte Godzilla'nın kendisi yok şey, böyle. Çok olan Güneş... tişörtü giymiş gelmiş değil mi? Pembe. Afişte Godzilla'nın kendisi yok böyle. Güneş'te Frank Castle falan koymuş. Öpüşüyorlar, birbirlerine çikolata yediriyorlar. On Bu podcast'in k öyle bir şey yapalım. <gülüyor> <gülüyor> X-Men gibi, X-Men Days of Future Past gibi. Arada da şey göz böyle bir sürü yağangağın falan gözünü ver, diyor kafaya arkadaşların. Uzansın. Şeyden çıkar gibi çıksın ve <gülüyor> dumandan çıkarıyor. <gibi. gülüyor> evet öyle. Evet. Hazineden <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> O kadar Photoshop biliyor musun? Ya, Bunu, <gülüyor> <kimimiz> <gülüyor> mu <bilecek gülüyor> <da>? Hayır. Ve bilmek <gülüyor> istiyorum. 160 milyon dolarlık kuracak. Of ya. Evet. Evet, biz eğlendik filmi izlerken ben çok az uyudum, <gülüyor> <gülüyor> özellikle aksiyon sahnelerinde çok azar azar uyudum. Ama Allah. genel olarak film izledim, filmi izledim. İzledim, <gülüyor> izledik evet. Bitirelim mi? Evet. Bitirelim bence? Bu iş, bu, yani, bu arada Burray'da da iş yapar ben sana söyleyeyim. Yapar yapar. Çünkü minnet atacak Sima'da böyle. Sinemada da yapar bu. <gülüyor> bence Yurtada bu da amicim Nuh'ta iş yaptı, deli gibi iş yaptı Nuh. Ama Nuh işte biraz daha ya, şey ya yumuşak karın diye gitmiş olabilir mi? Neymiş lan bakalım bunun filmi? Neye gitmişler miydi? Godzilla yani. <gülüyor> Neymiş lan Godzilla? Godzilla. lan Godzilla? Gidecekten Gideceklerini hiç Bence Pacific krim ne kadar yaptıysa Godzilla o kadar yapar herhalde. Biraz daha fazla olmalı herhalde ya. 400'ü geçmez gibi geliyor ona. 500. Geçer ya. Yani. O iş belli Geçebilir olmaz ha ama... Ama globalde bence çok yüksek yapacağını zannetmiyorum. Globalde yani. ne? yurt dışında iyi iş yapacaklar. Amerika'da... Tamam işte. Amerika'da ne kadar... Amerikanlılar Amerika'da işin çekiyor, iyi. iş yapmıyor. Amerika'da, Aa, evet, Amerika'da da... Geçen gün konuştuk. konuşuyorduk. Robocop ha, ülkede ülke. 50 milyon yapmış, dışarıda 150 milyon evet. yapmış. Ne kadar saçma o şeyden. Amerika'dan çok... Yalnız, Ama bir yandan da Hollandalı aslında ilk Robocop filmi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Avrupa'da daha çok şey söyleyeceğim, söyleyeceğim yalnız. Şu film, bu filmden çok iş yaparsa Amerika'da... Ha ya yapabilirdi. Yapar. Yapabilirdi. Yapabilirim yani. Ha <gülüyor> konu özleri. Yapar yapar. Çünkü pasifik demin her zaman yeri farklı. Çünkü demin ne yani. hani sıfırdan bir şeydi. Godzilla daha ismi bilinen, tanınan hani ne. Evet. Tabii ilk franchise'ını yani franchise olarak düşünürsen ilk film için fena bir şey yapmadı aslında Pacific Rim. Sadece e, hani ilk film bütçesi olarak biraz büyük, yani büyük bir bütçeydi. Biraz kaldı. Ve... Amerika'da kaldı tabii. Kaldı. Evet. Hani Japonya'da Japonya'da büyük patlama yapmasını istiyorlardı. Evet, Zifklimin az... ve yapmadı Japonya'da. Yani iki yani tane Gundam gidip... koyacaktın, olacak Abi Çin'e girip sen öyle. filme Çinli robot koyarsan Japonlar niye sevsin filmi? Çinli koymuşsun 4 kollu, 5 kollu. Öyle Japon'un Gundam koysaydı olur. Kolu yok yani. Ama işte o da, onlar da demiş ki işte başrollerden biri Japon demiş. Ya ama bu filmde de bak, hayvan gibi kadro var aslında bakarsan düşününce ayrı ayrı. Niye kullanmamışlar tanıtımında? İşte bu çocuk iki kez bu kız bilmem ne falan diye tanıtımda kullanabilirlerdi bunu hiç yapmadılar. Ben bu bugün evet. filmi bitirdikten sonra Ulan bu herif kikesdeki herif mi dedi? O <gülüyor> da yapımcıların denyoğunluklar herhalde. Yani, Hayır, belki şu... Ya da anlaşmayla alakalı. Hayır Anlaşmayla alakalı olmayabilir o, de... Godzilla ön planda olsun istemişler demek. <gülüyor> o da olabilir büyük ihtimalle. Bir de artık çocuğun adından tanıyorsunuzdur Geri gerizekalılar demiş olabilirler. Siktirsinler yani. Yok. Ya. Herkes kikesiz dedi. Ben de herkes kikesiz. O zaman? O zaman. Geekstra.com Barışın.